الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اله الاولين والاخرين والصلاه والسلام على هادي البشير نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد Bugün iman dersinin 20, 21. dersine devam ediyoruz. İmanı artıran sebeplerini açıklamaya başa devam ediyoruz. En son sebep eee 8.'yi işlemiştik. Bugün e, pardon, en son 7'yi işlemiştik. Bugün 8'deyiz. Evet, okur. Ok. Farzlardan sonra nafileleri çoğaltmak. Çünkü nafileler kulu Rabbine yaklaştırırlar. Bütün ibadetleri en güzel şekilde yapmak ve ibadette ihsan mertebesine ulaşmak için çalışmak da imanı artıran ve güçlendiren sebeplerdendir. Evet. Şimdi 8. sebep imanı artıran sebepler ki bizim ona ihtiyacımız var. Çünkü imanımız dediği artmasa zayıflar. Zayıflasa ne olur? Düşman bizi alır götürür. Alır götürse ne olur Allah korusun. Onunla beraber ebedi cehenneme gideriz. Yen de onunla beraber cehennemde kalırız. Bu da nedir? Biz kendimize önlem almamız lazım. Bunu kim emretmiş bize dedik? Allah-u Subhanehu Teala. Neyi emretmiş? İman oldun bitmedi. İman bir odadır. İçine giriyorsun. Ama içine girdin tamam ondan sonra ben dışına çıkmam diye bir şey yoktur. Yani imanın içine girdin, İslam dairesinin içine girdin tamam ondan sonra ben kurtardım. Artık ne yaparsam çarılır öyle bir şey yoktur. Ne var? İçine girdin, devamlı çaba göstereceksin. Devamlı kendini koruyacaksın. Devamlı amel lazım. İmanı ne yapmak lazım? İspatlamak lazım. Çünkü iman dairesi aynen bir akıntıya benzer. Bir akıntı var, su akıntısı. Şart bir akıntı. Sen bunun önünde duruyorsun akıntının. Bunun önünde durmak için ne istersin? Güc istersin. İşte o ameller, imanı yükselten ameller o cücdür. Akıntının seni durutur. Sen ne kadar imanın güclü olsa tedbiri elden bıraktın. Bir, iki, üç gün durdun. Durursun iman akıntının önünde ondan sonra akıntı seni götür apar. Akıntı seni götürmesin. Hay akıntı dediğin nedir? Hayatın meşakkatı. Allah Teala diyor insanı da yarattım meşakkat içinde. Kebet fi kebet halaqna al insane fi kebet. Kebet nedir? Meşakkat. O meşakkat nedir? Nefis dedik. Nefis nedir? İnsanın düşmanıdır. Nedir nefis? Şeytanın girecek kapıdır. İnsana nefsine şeytanın girecek kapı nedir? Nefistir. Nefisten şeytan giriş yapıyor. İşte bu nedir? Bu nefsi bizim düşmanımızdır. Bu nefsi önlemek için, bu nefse karşı çıkmak için bize bol bol imani ameller lazım. İman amel olmayınca ne olur arkadaşlar? Şeytan götürür. O hayatın akıntısı götürür. Yoksa Allah Subhanahu ve Teala dediğimiz gibi insanı yaratmış Hazret içinde değil, büyük nimetler de verilmiş. Ama nefis meselesinde meşakkat var. Evet yan gelip yatmak yoktur, hemen götürür seni düşman. Hemen gafil oldun, sürüden ayrıldın götürür seni. Onun için Allah-u Teala ne emrediyor? Müminlerin, müminlerden barabar Allah-u Teala insanı toplumsal yaratmış. İslam dini, bütün peygamberlerin dini toplumsaldır. Teş kaldın götürür seni. Bakma bazı gruplarda var. İşte halvete çekiliyorlar. Dağın başına çekiliyorlar, ibadet ediyorlar. Bu İslam'da yoktur. Eski dinlerde de yoktur. Hristiyan, Yahudilerde de yoktur. Ama onlar eklemişlerdir dine. Allah Teala diyor, biz rahbaniyeti emretmedik onlara. Onlar eklediler ama eklediklerini görer sözlerinde duramadılar. O zaman niye? Allah Teala biliyor. Rahbaniyet insan yapamaz. Rahbaniyet nedir? Her şeyden vazgeçip Allah-u Teala'ya yönelmektir. Evet asıl hedefi insanın budur. Her şeyden vazgeçip Allah-u Teala'ya yönelmektir. Ama Allah-u Teala'nın çizdiği çizgide Allah-u Teala yemegi, içmegi, her şeyi mubah yapmış ama bazı şeyleri haram yapmış, bazı şeyleri de ihtiyatan yedek alarak o şeylerden uzak olursun. O da şubuhattir. Ondan dolayı ne olur? İmanın senin güclenir. Ama bunlar ne yaptılar? İfrat tefrit ettiler rahibaneye nedir her şeyden vazgeçtiler. Yemekten vazgeçtiler, içmekten, uykudan, ha? Toplumdan vazgeçtiler, yapamadılar. Yapamaz bir insan. İnsan toplumsaldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şeytan bir teneye, iki teneden daha yakındır. Yani sen tek başına kaysan şeytan seni rahat harcirler. Ama yanında bir Müslüman kardeşin olsa harzleyemez. Düşman da öyledir. Normal insan düşmanı da öyledir. Ki insanın düşmanı en zayıftır. Çünkü insanın da diğer karşı insana tarafına neyi var? Cücü var. Savunabilirsin ama şeytana karşı cücümüz yoktur. Şeytanın gizli silahı var. Gör, biz görmüyoruz. O görüyor bizi. Ama Allah Teala öyle bir silah vermiş ki bize onu harcileriz Allah'ın izniyle. Nedir o da? Ne'udhu <t> billahi mineşşeytan <presumim> desek şeytanın işi biter. Ama nereden olacak? İmanla ne olacak? İçten çıkacak. İstiave, hakkıyla Allah'a sığınmak, yok laf cereyil. Ondan dolayı şeytan iki kişiden uzaktır. Üç kişiden daha uzaktır. Dört kişiden daha uzaktır. Onun için Allah-u Teala beş vakit bize ne vermiş? Cemaat namazı, camide kılmakla. Şeytan daha uzak olur. Cemaat namazının o kadar hikmeti var arkadaşlar, bildiğin gibi değil. Yani sabah kalkıyorsun günü neyle karşılıyorsun? Sebeh kalktın sıfır kilometre. Yukhudan kalkmışsın. Asbahna ve asbahel mülkü lillah. Her şey Allah'ındır. Kalktın gittin toplumsal camide musulmanlarla barabar ibadet ettin. Oradan çıktın. Allah-u Teala'dan uzak duramazsın. Allah-u Teala öyle yaratmış insanı yanında deneyini vermiş, kitabını vermiş. Nasıl çalışırsın? Nasıl bir cihaz yaratıyorlar? Yanında kataloğunu veriyorlar. Kataloğa göre işlersin. Aşırı gitsen ne olur? Kataloğa göre, mühendisin yaptığına göre yapmazsan cihazda ne olur? Bozulur. Servise götürmen lazım. İnsan da bozulsa nereye ne döner? Servise döner. Servisin neresidir? İslam'ın servisi nerededir? Alimlerin yanıdır, camilerdir. Şeriat'tır. Dönmesi lazım. 5 vakit namaz. En sabahın başı güçlüsün. Dinamit. Kakıyorsun. Kaç saati var? 6 saati var. 5 6 ülkesine göre. Önle namazı geliyor. Verimli olursun. Ha, ha, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Benim ümmetimi bereketini sabahın erçenine bırak ya Rabbi. E er, onun için sabah erçen bereketlidir. 6 saat çalışıyorsun, 5 saat çalışıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Uz daldın Rabbil Alemin'den. Çoktur 6 saat uzak durma. Zaten durmuyorsun. Mumin adam durmaz. Ama bir de fiili lazım. Ne lazım? Bir öğle namazı lazım. Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmak lazım. Toplumsal. Geliyorsun. Ama ne olmuş? Sen günü yarıladın. Pilin bitti. Bir de iki saat, iki buçuk saat, üç saat ülkesine göre ne oluyor? Bir namaz daha geliyor. Çünkü gelmese şimdi namazı şeytan seni yine ele alır. Bir de iki saat sonra bir akşam namazı geliyor. Dönüyorsun eve. Evde yine uyumadan önce sıfırlıyorsun, bir de Allah'tan uyursun, Allah-u Teala'dan uyursun, işe namazı kılıp gelip uyursun, bir de Allah-u Teala'dan sabah namazına kalkıyorsun. İşte Allah-u Teala insanı kurum altına almış, ondan dolayı beş vakit namazı ferz etmiş. Üç vakitte yapabilirdi, bir vakitte yapabilirdi, haftada bir gün de yapabilirdi Allah-u Teala. Ama insanı yaratmış, biliyor düşmanı zordur. Şeytan ümmeti Muhammed'e daha düşmandır. Daha düşmandır. Çünkü ümmetlerin en sonudur ve en çokudur. Gösterecek bulardan. Şimdi iman dediğin nedir? İman bizim ihtiyacımız var bu hayat meşakkatinin akıntısında tutmamız lazım. Bizi koruması lazım. Ondan dolayı bize ne lazım? Amel lazım. Şimdi emel eyvallah. İnsan İslam'ın şertlerini yerine getirir. İmanın rükullerini itikaden yaşar. Başka amelleri yaşar. Bu güzel. Ama bunun yanında Allah-u Teala ne koymuş dedi? Altıncı, sekizinci de. Nafile, sünnetler, ratibe, emeller yapar ve ameller ne yapmak lazım? İşlemek lazım. Bu amelleri işledikçe ne olur? Faydası nedir? İman artar. Nafile amel nedir? Nafile amel bizim dilimizde, halk dilinde sünnettir dediikleridir. Bunun bir adı da var. Ratibe. O da nedir? Namazlarla ilgili. Şimdi bunları açılacağız. Önce sünnet. Sünnet nedir? Sünnetin tanımı bizim ilmi şeriatta sünnetin tanımı kapsamlıdır. Sünnet eşittir şeriat. Yani derken bu Resulullah'ın sünnetidir. Yani Resulullah'ın şeriatidir. Resulullah'ın getirdiği yoldur. Tarikattır. Yoludur. Sünnetidir. Bir de ne var? Ondan daha kapsamlı ne var? Hediy var. Hediy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarda geçer. O da nazir yoldur. İşte Muhammedî yol diyorlar. Karşılığı belki öyle gelir. Hedî-i Resûl yol. Cenel Resûlullah'ın yolu böyleymiş. Sünnet burada ne olur? Sünnet daha incedir. Daha hastır. Hedî ceneldir, sünnet hastır. Şimdi Resûlullah'ın yolu dedik, cenel yolu budur. Bunun içinde farz var, sünnet var, nafile var, müstahap var. Vesaire şey fi'l arwa. Ama sünnet dedik daha hasdır, daha çeşidir. Bir de ne var? Nafile. Nafile nedir? Sünnetlerin çeşitinden çeşitlerindendir. Şimdi sünnette bizde bir hata anlaşılma var bizim Türk toplumunda. Sünnet derken sünnetin bir cüzü anlaşılıyor. O da nedir? Sünnet var, farz var. Farz nedir? Bizim üzerimize farzdır vaciptir yani. Yapmasan ceza var. Yapsan azaptan kurtularsın. O cezadan kurtularsın. Sünnet nedir? Sünnet yapmasan ceza yoktur ama yapsan ecri var. Bu sünnetin yerine göre bir çeşit tanımıdır. Ama asıl Resulullah'ın sünneti mesela bir Müslümana diyorsun, sakal Resulullah'ın sünnetidir. Adam diyorsun sen dedin sünnettir. Ben yapmasam da sakal olur. Hayır. Burada sünnet ferz yerine geçiyor. Resulullah'ın hayatının yoludur bu. Resulullah bunu emretmiş. Anlatabildim mi? Bu sünnet ayrıdır. Bu kapsamlıdır. Biz bu sünnetten bahsetmiyoruz bu derste şimdi. Biz ikinci şekil sünnetten bahsediyoruz. O da nedir? Yapsan büyük dağlarca ecrin olur. Amal etmesen, o işi işlemesen büyük ecirden mahrum olursun ama cezaya tabii tutulursun, tutulmaz. Bu da nedir? Bize bu lazım bu gün. Birinci sünnetleri zaten imanla beraber işliyoruz. İmandır. Olması olmazdır. Resulullah'ın o büyük sünneti olması olmazdır. Resulullah'ın sünneti yani vaciplerdir, farzlardır, hepsi bir içerisine. Şeriat'tır yani. Ama bize ne lazım? Yapsak büyük dağlarca ecri var, yapmasak bu büyük ecirden, dağlarca ecirden biz ne oluyoruz? Mahrum kalıyoruz. İşte bu sünnetler bize lazım. Ne için lazım? Akıntının tersine durmak için. Şimdi bu sünnet din yanında ne var bir de nafile. Nafile de sünnetin bu ikinci şekil sünnetin bir çeşididir. Nafiledir. Yani sünnetin bir çeşit adıdır. Bir de var ratibe. Ratibe deneleri de kullanılır cenelde namaz sünnetlerinde. Sabahın çıkışı sünneti var, önlenin var, akşamın var. Bunlar nedir? Nafile sünnetler, ratibe sünnetlerdir. Ra, rettebeme, terkib olmuş onu ilandır yani. Onu ilandır, yapışkındır, onu ilandır yani. Sabbah namazının ratibesi nedir? Çürüç ad, namazdır. Buna ratibe değilir, nafile de değil. Ama niye ratibe dediler? Her zaman mını ilan olur. Tertib babinden gelmiş, yani yanındadır. Retteb, onu ilandır, ayrılmaz onla. Yani sebbah namazından önce kılamazsın, sonra da kılamazsın. Onun ile tertip olun. Yeri, zamanı, mekanı bellidir. İşte bu türlü sünnetler arkadaşlar bize lazım. Neden lazım bize? Çünkü evet bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir Arabi, Bedevi geliyor. Ya Resulullah diyor. Ben Bedeviyim. Bu senin aصحابın çok konuşuyorlar. Çok şeyler söylüyorlar. Ben buralardan anlamıyorum yani. Bana çok geliyor bu. Yani bizim tabirimizde bir tanenin har diski taşımıyor. Çok programlar çıkmış. Bana bir şey söyle düz bir şey ya Resulullah. Onu yapım, tutayım cennete gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, İslam'ın şartlerini tut. Yap. İslam'ın şartleri nedir? Şehadet zaten getiriyor adam. Namazı kıl. Farzları kıl. 5 vakit farz var dedi. İstersen nafile kıl ecri de olur. Oruç tut Ramazan'ı. İstersen nafile oruçları var, onu da tut da ecri olur. Zekat ver. Senede bir sefer. İstersen nafile'si varsa sadakalar onu da ver daha iyi olur. Hacca git bir sefer. İstersen her sene hac yap ecri olur. Ne dedi bu Bedevi Arapî Vallahi ya Resulullah dedi. Ben sadece nafileleri yaparım. Ne eksiltirim, ne fazla yaparım. Çekti gitti. Resulullah ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi "Eflaha in sadak." Eğer bu sözünde sadık ise, sözünde duruyorsa kurtulmuş. Evet, İslam budur arkadaşlar. Yani sen hiç farz da kıl, sünnet kılma. Sadece farzları kıl, kurtarırsın. Bu Resulullah'ın ayan bayan sahih hadisiyle. Ama bir de bir şey var. Ne var? Kim yapabilir hakkıyla? Kim İslam'ın 5 rüknünü hakkıyla yerine getirebilir eksiksiz? Bir de bir düz şimdi bir bilgisayar var. Benim bir laptopum var. Ama nedir düz bir laptop? Birden de yanında aynen dışarıdan kılıf bir de laptop ama onun içinde olduğu uzmanlık ne diyorlar? Sistemi ek şeyleri onun 3 katıdır, 10 katıdır. E aynen mi? Cihsiz de laptop. Cennet aynen mi? Aynen değil. Cennet 7 kattır. Bir Rahman'ın her şeyinin altında birisi de tavan şeyinde tabanında cennet. Aynen mi? Aynen değil. Ondan dolayı biz nafileleri yapmamız lazım ki derecemiz artsın. Şimdi düz İslam evet düz İslam'ı işle cennete gidersin ama nafile ne yapar? Senin dereceni arttırır. Derece neyle artırılır? Salih amellerin ikileriyle artır. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnsan oğlu kıyamet gününde Yomul Arsat kıyamet günü o saha var ya Arsat sahanesi kıyamet sahanesi Orada geldin Rabbil Alemin çendi Sübhanehu ve Teala zatıyla durmuş mahkeme günüdür Defterler açılmış kitaplar açılmış terazi kurulmuş Melekler heybetli durmuş, peygamberler durmuş, ümmetler durmuş. Hazret Adem'den son insanoğluna kadar o alanda durmuşlar. Hepsi istisnasız. Kullar tek tek mahkemede sorgulu çekilir. Biz biliyoruz mahkemeler var dünyada. Mahkeme olurken insanlar da dururlar. Ama kaç tane duyar bunları? Bir mahkeme de salonunda bazen salonu kapalı da yaparlar. Orada bütün insanlar bütün insanlar kapıda durmuşlar. E arşatta durmuşlar. Kul celiyor Rabb-i âlemin önüne. Rabb-i âlemin önüne kul celiyor. Ne diyor? Allahu Teala diyorlar filan oğlu filan. Tebi kul bir yanlış şey var. Diğer her şey annasının adıyla çağrılır Baavom dilinde ama öyle bir şey yoktur. Her şey babası adıyla çağrılır. Ahmet oğlu Mahmud. Gel, geldi ya Rabbi. Tabi Musulman İsa Musulman İsa Evet, şimdi kıyamet gününde kulu çağırdılar. Tabi müminler kitaplarını nerede tutmuşlar? Sağ ellerinde. Kafirler nerede tutmuş? Sol ellerinde. He? Günahkarlar? Arkalarında. Geldiler hesap defterine. Rabbil Alemin diyor kulumun ilk önce namaz defterini açın. İlk önce. Namaz defterini açın. Yani hiçbir deftere bakmıyorsun. Tabi musulman ise. Gayri musulman ayrıdır hesabı. Biz musulmanlardan bahsediyoruz. Çünkü musulman nafile amel işler zaten. Müslüman Muhammedî Muhammed'in ümmetinden gelen açın namaz defterini Rabbil âlemin diyor. Bir de ekliyor. Celle celaluhu. Diyor ki eğer kulumun namazı farz namazları sağlamıysa amellerini e, şey imşak yetin. Fazla incelemeyin. Yani Argo dili desek esketin anlaşılsın diye. İncelemeyin fazla. Namaz kitabına bakın. Şimdi kulla melekler arıyu namaz kitabını. Bakıyorlar bu adam güzel namaz kılmış ama bazen farz namazlarında eksikliği var. Ya Rab diyorlar bu namaz kılınmış. Güzel de ama eksiklikleri var. O eksiklikler arkadaşlar neden kaynaklanır? Şimdi hiçbir musliman namazı bilerek terk etmez. Terk etse de kaza yapar. Şimdi orada niye tercih etmiş, kaza yapmış, gerekçe sebebi var ise kurtarmış. O kaza o farz yerine geçer şer'i bir özürden. Ama ya gereksiz gerekse dalmış, eee bilerek kılmamış, sonra tövbe etmiş, kılmış, yen yani tövbesi o arada kabul olmamış, yen yani, eee gaflete düşmüş, yen yani yanlış bir içtihat yapmış, zannetmiş doğrudur, doğru değil. Anlatabildim mi? Yen yani de namazı kılarken Bak bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hepimiz de günde beş vakit buna, bu hataya kapılıyoruz. O da nedir? Namazı kılarken ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Ezbere ne yapıyoruz? Otomatike bağlıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemini Rahman Rahim gidiyoruz. Zemm-i Sula'yı da okuyoruz. Subhan Rabbil Azim birden bakıyoruz salam verdik. Bu nedir? Bu yazılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ferz namazında ne fıkh ettin o yazılır. Eyvah! Yandık. Hele bizim toplumumuz. Hatta prentez arasında bir espri. Bir imam diyor ki bir gün içindi namazında hata yaptım. He salam verdim. Salamdan sonra dediler üç rüket kıldın hocam. Bir tanesi kalktı üç rüket kıldın. Ya dedi ben eminim dört kıldım. Ama dur camiattan soralım. Camiattan sordular. Hiç kimse konuşmadı. Bilmiyoruz dediler. Bir yaşlı dede dedi eve. Üç kıldın. Nereden bildin? Dedi ben her zaman sen Allahu Ekber dersin. Ben kamyonetim var. Alırım kamyonetim mallı toplarım mahalleye varar çar selam verirsin. Şu anda varmadan mahalleye sen selam verdin. Anlamı gelir üç kılmışız. <gülüyor> e bu halimiz bu. Evet gül gülme hakkımız var. Güleriz bu olaya. Ama hepimizin hali bu. Halimize gülürüz Demekçi. Hepimiz öyleyiz. Birçok sefer ferz namazı imam okusun, çıkar kendi arkadaş, imam ne okudu? Zaten bizim imamlarımız sağ olsun küçük suralar okuyorlar. Onu bile bilmeriz. Birçok zaman. Ha ben sizin üzerine ahkem kesmiyorum. Ben de dahil. Hepimiz dahil. Hepimiz bu dönemde yaşıyoruz. Hepimiz bu dönemin hastalığı ile baş başayız. Onun nan dolayı bize ne lazım? Amel lazım, fazla amel lazım, ek amel lazım imanımız artsın. Artmadıkça ne olur? İbadetlerimizin kılıfı kalır. İçi boş. Bir dosya indiriyorsun internetten, zannediyorsun indirdin istediğin şeyi. Atıyorsun içi boş. Kılıfı inmiş, iç yok. Ne yazar? Boş bir şey yazmaz. Şimdi o kulun durumu ne olur kıyamet gününde? O kul Rabb-ül Alemine diyorlar. Ya Rabbim diyorlar. Bunun bazı namazlarında eksiklik var. Ne yapalım? Ey Rabb-ül Alemin söz vermiş. Namazına mukayet olanı kolaylaştırın. Ey Rabb-ül Alemin diyor bakın kulumun nafile, ratibe sünnet eme, namazları var ise namazdan önce sonra farzdan önce sonra onları da alın sağlamını oraya ekleyin kurtarsın kulun. Ya yok uysa ne yaparsın orada? Yani Allahu Teala'nın adaletine yakışmaz bir tane amelsiz gelmiş. Yani namaz eksik gelmiş. Ya yok uysa o zaman bize neye ihtiyacı var? Nafile namazlara ihtiyacımız var. Nafile namazlar nedir? Önce dedi ratibeler. Ratibe nedir? 5 vakit namazın olmasa olmazıdır bizim için. Onun için münâ alimler ne demişler? Adını ne koymuşlar. Ratibenin bir, bir bir bir başka adı var. Sunne muakkade. Bir de var sünne. Sünne yapsan olur, yapmasan olmaz. Yapsan büyük ecri var, yapmasan cezası yoktur ama büyük ecirden mahrum olursun. Sunne muakkade nedir? Sunne muakkade bütün İslam 3 mezhepte Hanefi hariç sünnet-i muakked'e yani ferzden bir düşük derecedir. Hanefi ne diyor? Eee ferz vaciptir diyor. Onun için vitir mesela nedir sünnet-i muakked'tir üç mezhebe göre. Ama Hanefi mezhebinde vaciptir. Ondan dolayı sünnet-i muakked nedir? Bir daha tanımını açıklayalım. Sünne-i muakked nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve alih vesselm o sünneti hiç terk etmemiş hayat boyunca. Bunun anlamı ne demektir? Biz Resulullah'ı juvanıyorsak, seviyorsak, ha? Allah'ın kuludur. Kendi havasından bir şey yapmaz. İllece Allah emretmiş. Allah da sevdiği şeylere emreder. Buna inanırsak Resulullah'ın yap eee tercih etmediğini tercih eder miyiz? Yani bunun halk dilinde ne deriz? İlle bir bileceği var Resulullah'ın bunu tercih etmemiş. O bileceği ne nedir? İşte bak. Eksik gün olur. Evet bu sünne muakketler nelerdir? Bu 5 vakit namazın üzerinde biraz durarım arkadaşlar. Çünkü namaz çok önemlidir. Müminin şiaridir. Olmasa olmazıdır. Namazsız, musulman olmaz, imkanı yoktur. Yani bir tane namaz kılmıyorum, ben musulmanım, olmaz, imkanı yoktur. Namaz, ne asıl ayırt edersin muslimden gayrı muslimi? Namazdan. Başka şehirlerde esneklik var, namazda kesinlikle yoktur. Namazda kesinlikle yoktur. Şiar-ül mu'min, Resulullah diyor namaz amududdin. Dinin neydir? Dineğidir. Şimdi bu bir direği çeksen binanın altından ne olur? Çöker. Binayı ne tutuyor direk. Direksiz bina olur olmaz. Direksiz bina olsa olsa Rabb-i Alamin sadece yaratır. Asmanı direksiz yaratmış. Onun için bizim dinimiz nedir? Bizim dinimiz namazdır. Namaz olması olmazdır. Namaz hesapta ilk önce defterde ne olur? Namaz olur. Bize ne lazım? Nafile lazım. Bu namazı ayakta tutmak için. Şimdi sen bir direk atıyorsun. Bu direği sağlamlamak için ne lazım? Temelini, pabucunu atacaksın. Pabucunun yanına destekler koyacaksın. Rüzgar almasın, zer tarbalardan koruyacaksın o direği. 100.000. Direğin kendisini suvasını yapacaksın, boyasını yapacaksın, nem almasın. Bu nedir? İşte bu Ratibe, nafile sünnetlerdir. Şimdi gelelim beş vakit namazın sünnetine. Çok önemlidir bunlar. Bunların üzerinde duracağız çünkü bunlar günlük hayatta bize lazım. Bunlar ahiretimizi kurtaran amellerdir arkadaşlar. O da nedir? Sabah namazının sabahtan başlayalım. Çünkü ne dedik insan sıfır kilometre sabah namazına başlıyor. Sabah namazı kaç rükhattir? İki rükhattir. Ferzi. Ne zaman başlar? Ne zaman başlar? eee gün fecir eee güneşin doğuşundan güneşin doğuşunu güneşin o kurşu kurş dediler güneşin tam yuvarlağı çıktı fecir namazı biter. En faziletli vakti ne ne zamandır fecir namazının ilç öncesi. Bütün namazların fazileti saatinde kılınmaktır. İlla işe namazı, akşam namaz, e, namazı, eee yatsı namazı tahhir olması faziletlidir. O deneye zamanı nazarı zurufuluna göre imama kalır o da. Sabah namazı 2 rekat'tir. Bunun çürüç et sünneti var. Bu çürüç et sünnet nedir? Müekked'tir. Müekked ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş. Ne zaman kılınır? Ferzden önce kılınır. Çürüç et Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazının sünnetini kılarmış. Birincide kul ya eyühel kafirun, kafirun suresini okurmuş. İncide ihlas suresini okurmuş. Bunun üzerinde devam etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde sünnetleri kılmazymış. Seferde zaten cem ediyor, kasr ediyor, kısaltıyor namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri kılmazymış. Ratibe dediğimiz namazlar Resulullah sünnette kılmaz imiş. Zaten farz kısı olduğuna göre ratibe minbabi evla daha evla edilir kılınmasın. Bu da Resulullah'ın sünnetidir, hediyedir, yoludur. Sünnet kılmaz imiş. Ama sonradan sonradan Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik sabah namazını sabah namazının sünnetini bir de vitür sünnetini ne seferde ne hazırdı. Yani ne seferde ne mukim ikamet ederken hiçbir zaman bırakmamış. Bu nedir? Sunnetil muakkade. Bu ki sünneti bırakmamış. Biz de bu ki sünneti seferde de bırakmayız. Anlatabildim mi? Bir de arkadaşlar bir prentez arasında zaten bizim sünnet namazla ilgili dersimiz değil. Biz fazi, nafilelerin faziletlerini anlatıyoruz ama bazı arkadaşlar ben görüyorum yine de soru gereği yanlış anlıyorlar. Artık Resulullah sünnet kılmaz imiş seferde hiçbir sünneti kılmıyorlar. Yani ne zuha ne ebdes sünneti ne e, akşam sünneti şey sünneti böyle mutlak sünnetler kahyatıyor. <gülüyor> Tahiyete mescid kılmıyorlar. Bunları kılmıyorlar. Bu yanlıştır. Bunlar kılınır. Kul her zaman Allah'a ibadet eder. Ama neyi kılmıyoruz dedik? Ratibeler. Farz namazların sünnetleri sünnet değil kılması. Cemi sünnetler mutlaktır. Her zaman kılabilirsin. İster aya çık kılabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Şimdi sabah namazının üç sünneti var. Bu üç sünnete biz mukayet olacağız. Başımız yetse bu sünnetimiz gitmemeli lazım. Kendimize öyle bir yöntem kurmamız lazım. Bu ci tane sünnet önemlidir. Gitmemesi lazım. Her zaman kılacağız bunu. Bir de huşû ile kılacağız. Dedik adetle değil ibadetle kılacağız. Adetle ibadetin farkı nedir? Biri Allah için oluyor. Allah rızası için biri normal olur. Biri sadece yerine getirelim bu marasimi Bu kılıfı yerine getiririm. Birisi kalbin huzuruyla yerine getiririm. İşte ibadet budur. Kalbin huzuruyla biz ne yaparız? İbadetleri yerine getiririz. Sonra ne geliyor? Önle namazı. Önle namazından önce 4-3 et sünnet var. Sonra 2-3 et sünnet var. Bunlar da nedir? Bunlar da müekkettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları da hiçbir zaman bırakmamış. Burada bir not daha düşeyim namazla ilgili. E sünnet dedik. Arkadaşlar her zaman 2 3 ek 2 3 ek olur. Hiçbir zaman Resulullah sünneti 4 3 ek kılmamış. Yani biz düz önleden önce 4 3 ek 2 3 olur. Yani selam verirsin kılarsın. Bazı mezheplerde var 4 3 ek kılıyorlar ama bunların dayanakları yerler yani zayıftır. He? Yani cüclü bir söz değil. Ama cüclü olan Resulullah'tan rivayetler gelen, nekleden sahabelerin amellerinden, imamların amellerinden sabah namazı, gece namazı iki içidir. Zaten hadis sahihtir. Resulullah duyur, salatu leyli metna metna. Gece namazı iki içi olur. İki içi. Ne kadar kılırsan kıl. Bir rivayet var, biraz zayıflık var içinde. Salatu leyli ve nahari metna metna. Ama Alimler bu konuda ittifak Ama etmişler. Ne edin hocam? Ha, yani sabah namazı, o akşam gece namazı 2 2'dir. Yani gü, gündüz gündüz namazı, gündüz namazı gece gündüz. namazı 2 2'dir. Kısacası önleden önce 4 3 sünnete muhafaza edeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza etmiş. Sonra da farzdan sonra 2 3 ata, sünnete muhafaza edeceğiz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Özel önle namazı için, özel sünneti için o kadar muekkedtir yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kaçırtsaydı, Ferz'den sonra ki rükhati kılardı, ondan sonra o hemen peşinden o rükhati de önceki sünneti kaza ederdi. Kılardır yani. Dört, dördü kılardı ikiden sonra. Bu da Resulullah'ın sünnetidir. Ama bu namaz için has. Başka rivayet yoktur başka yerde. Allah-u Alem. Sonra gelelim neye? Akşam namazına. Çindi namazının ratibe sünneti yoktur. Hiçbir rivayette yoktur. Çindi namazının ratibe sünneti yoktur. Ama çindi namazının ne sünneti var? Mutlak bir sünneti var. Ratibe değil. Bak. Ratibe dediğin nedir? Namazdan beraber o yapışmış Bağlı. ona. Bağlıdır ona. Ama eee bir de ne var? Mutlak sünnet var, nafile var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cindi namazı için özel bir hadis ulemiş. Demiş kim Cindiden önce 4 dürük atkılarsa bu kaderecür var. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eder, Allah cennete koyar vesaire. Söylemiş. Bu da aynen dediğimiz gibi içi içi kılınır. Ama bu ratibe değil. Bazı arkadaşlar Allah hidayet versin hepimize. Bazı arkadaşlar 4 hadis okuyurlarsa ne dediler müştehid oldular. Adamlar Seni görüyor Çin'den önce girdin camiye namaz kıldın seni kınıyor. Ya ne biçim sünnetten iddia ediyorsun kendinde Resulullah demiş hanı yoktur. E kardeşim o yok ise bu var. Bunu da Resulullah demiş sallallahu aleyhi ve sellem. E yok ben gidiyorum Çin'den önce Tehiyyet-ül Mescid kılıyorum. Yok bunlar ne yapıyorlar? Maalesef bu da nedendir? Cehalettendir. Ne yapıyor? Bazı camiye girmiyor. Camiye girmiyor. Ne zaman kamat oldu giriyor. Bunlar hatadır arkadaşlar. Dördür, üç ad. Bu nedir? Mutlaktır. Ama her zaman kılmamız lazım. Evet, ne kılmamız lazım? Çünkü bizim ihtiyacımız var dedik. Hesap gününde ihtiyacımız var. Neye? Nafile namazları. Elimizden gelse kılarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen kılmaz imiş. Bak, bazen gayr müekkedleri kılmaz imiş. Ama genelde kılar imiş. Bu da bir kaide. Genelde kılar imiş, bazen terk edermiş. Bu da Cindinin de nafile söyledi. Cindinin nafilesi ratibe değil. Nedir nafiledir? Sora gelelim akşam namazına. Akşam namazının sünneti muakkedesi nedir? 2 rük'at farzdan sonra. Resulullah bunu bırakmazymış. Ama 2 rük'at nerede var? Farzdan önce var. Akşam namazından önce 2 rük'at sünnet var. Ama bu nedir? Gayr-ı muakkettir. Bazen Resulullah kılarmış, bazen kılmazmış. Hatta sahabe diyor, mescide girerdik akşam namazından önce, eee pardon, akşam ezanından sonra mescide gelirdik. Bakardık her çek sünnet kılıyor. Bilmiyorduk farzdan sonraki sünnettir yoksa farzdan önceki sünnettir. O zaman bekliyorduk kamat verilirken, "Aa biz farzı kaçırmamışık." diyorlar. Anlatabildim mi? Onu bazen kılarız ama bizim Türkiye'de sağ olsunlar bu sünnetten amel etmiyorlar. Aynen dedirimiz gibi bizi namaza çağırıyorlar ama beklemiyorlar. Yani hiç ara vermiyorlar. E bu da burada böyle görüş otulmuş. Bunu biz eğer e, imkanımız olduklarız imkanımız olmadı kılmarız. Evet. Yaslıdan önceye, yaslıdan sonra iki rüc'at sünneti muakkeddir muakket. Yaslıdan önce yok. Yaslıdan sonra ciruhat var. Yaslıdan önce yoktur. Yaslıdan önce sünnet yoktur. Yani hiçbir sahih kaynakta yoktur. Ha bazı meselelerde var. Bazı görüşlerde var ama olar da çok zayıftır. Temeli dayanarak sağlam yeri olmadığı kadar zayıftır. Evet. Yaslıdan sonra ne var? <gülüyor> sünnet içidir muakket tercit etmemiz lazım. Şimdi biz neye dayanacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Diyor ki, "Cün farzın haricinde cünde 12 rekat namaz kılsa Allah onun için cennette bir ev yapar." Biz o zaman 5 vakit namazın haricinde bu 12 rekat ekm mukayet olacağız. İstemez miyiz cennetimiz olsun, cennette evimiz olsun? Allah söz vermiş. Onun için bu e, ratibe namazlara biz sımsıkı sarılmamız lazım. Bazı arkadaşlar maalesef bu bu bu türlü ibadetlere eee hafif bakıyorlar. Önemli değil, konuşuyorlar. Kamat kamat oldu. Hadi gidelim kamat. Namaz kıldılar. Hal biç öyle değil. Hal biç bu sünnetleri biz kaçırmamamız lazım. E bu da nedendir şeytanın mathalindendir. Yani şeytan bir giriş yapıyor oradan bize. Bir zayıf noktamızı bulmuş. Neden? Nasıl o sessiz diyor. Akideyi yakalamışsınız. Doğru yoldasınız. Tevhid'i yakalamışsınız. Ne yapıyor? Tedbiri elden bıraktırıyor bize. Halbuki biz yakalamışsak, gerçek akideyi yakalamışsak, çerçeve akideyi, çerçeve sünneti de yaşamamız lazım. Bu yakışır. Çünkü sen düşünsün ben ehli tevhidim. Ehli sünnetim. Ne demektir? Yani Resulullah'ın peşindeyim. Senin imamın bırakmış mıydı? Bırakmamıştı. O zaman sen nasıl bırakıyorsun? O zaman şey, bizim bazı arkadaşlar var, diyoruz niye kılmıyorsunuz? Aa hocam gidip davat yapıyoruz. Biz nelerden telef ediyoruz bu amelleri? Bizde bir ata sözü var. Diğer taşı at sahibi alır. Bunu söyleyen insanlar da şimdi kimi kastediyoruz bilirler. Basamak olmadan zırpluyullar ilma gelip ne diyorlar işte biz alimiz diyorlar. 4 hadis okuyorlar tercümeden. Yön de alam bize bilenler önemli değil ama ilmi hakkıyla almayanlar diyorlar. İlmi hakkıyla alan ne olur? Sahabe seviyesinde olur ya. İlmi hakkıyla alan 4 imam seviyesinde olur. İlmi hakkıyla alan alim ulema seviyesinde ne olur? Amel yapar. Amel budur işte. Bir de namazdan ilgili gelelim ne var? Vütür namazı var. Vütür nedir? Nasıl bir gün namazı yaptın, peketlersin. Vütür son namazı katmedersin. O günün namazını beş vakitini, bantını çekersin pekete, vütür kapatıyor. Vütür nedir? Tektir. Şefi nedir? İçidir. Şefi vel vütür. Allah-u Teala'ya emin ediyor. Neye? Şefi vel vütre. O kadar önemli bir namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş vitri dedik. Sünnet-i muakkettir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Vitri namazı kaç rükhattir? Bir rükhattir. Olur. Bir de kaç rükhati olur? 13 rükhate kadar şeyi var. Nasıl kılınır vitri namazı? Vitri namazını bazı arkadaşlar mesele yapmışlar. İşte böyle kılınır, böyle kılınır. Bu tür namazının çeşidi çoktur arkadaşlar. Yeter ki kıl nasıl kılırsan doğrudur. Kitaplarımızda yok bana kafana göre. Nasıl kılıyorsan kitaplarımızda geldiğine göre, mezheplerde geldiğine göre nasıl kılıyorsan öyledir var. Bu tür namazı. E Evet. Bu tür namazı dedik. Bütün mezheplerde gelen kitaplarda da hiçbir bir mahsur yoktur. Nasıl kılırsan kıl. Racih'i var, mercuh'u var. Ama önemli olan kıl arkadaş. Kıl. En azı bir rüc'attır. 13 ata kadar gidiyor. Resulullah ne kılmıştır? Ama ümmet icma etmiş. Bu türün bir rüc'atı adet haline getirenlere bazı alimler fâsık gözüyle bile bakmış. Anlatabildim mi? Yani o çorun en azı an askerisi nedir? 3 rüçhattır. Bir nüçhat kılabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Sen sünnete muhalefet etmemişsin. Ama ne zaman olur oruç? Çok yorgunsun, seferdesin, meşakkattesin. Ne derdin anlamıyorsun, ayakta duramıyorsun. Fazla kılsan huşu yapamıyorsun. Orada istisna olur. Ama adet haline getirdin. Bazı alimler fasık seviyesine kadar çıkartmış. Yani adamı tenkit cerh ederken bir suç bulmuş adam da nasıl diyor bu adam yalancıdır buna kız verilmez bu adam yalancıdır mıydı ortada olmaz ya bu adam bir rüccat vütr kılar. Bir nedir bu bir cerehtir. Onun için vütrü en azından üç rüccatten düşürmeyelim aşağıya. İster ki rüccat kıl salam ver üçe kalk kıl ister üçünü birden kıl. Üçünü Resulullah birden kırarmış tahviyyatı oturmadan. Bu şimdi dersimizin alanı değil. Yeterçi kıl. Yeterçi bu türü kıl. Onu türü ata kadar kılabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kaçırsaydı, bir gece uykuya katsaydı, kaçırsaydı sabah namazı onu türü o öğleyi kaza ederdi. Ne kadar önemlidir. Ne kadar önemlidir öğle namazı. Onu türü kaza ilemişti abba. Onun için arkadaşlar bizler ne lazım bize? Nafile namazları. Ne için lazım bize? İmanımızı artmak için. Nafileyle insan Allah'a ne yakın düşer. Ne diyor Kudşu Hadiste? Meşhur Kudşu Hadiste hepimiz ezberlemişiz. Ama amel etmiyoruz. لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّ وَافِل۪ي <gülüyor> Allah-u Teala Kudşu Hadiste ne buyuruyor? Diyor ki La yazal devam eder. Davamlı kulum, devamlı kulum beni eylele düşür, yakın düşür nafile namazlarıyla. Davamlı geliyor, geliyor. Davamlı nedir? La yazal nedir? İstimrariyedir Arapçada. İstimrariye yani. devamlılık. La yazal yani kesilmiyor, devamlı nafile yapıyor. Nafile yapan ne yapıyor? Devamlı Allahu Teala'ya yakın düşür yani. Ya khun ya khun ya khun ya khun ya khun hatta Allah Teala'dan arasında hijab kalkıyor. Ne oluyor? Auliyaullah oluyor. Bak nafile. Nafile insanı auliyaullah eder. La yazalu yeterrebu ilayya abdi bin nawafil. La yazal, la yazal hatta hijab Allah'tan kullun arasında kalkar. Ne olur? Hadis kutsun devamında diyor. Hatta diyor ben onun gözü olurum. Allah Teala Hı? Gören gözü, gözü olurun. Yürüyen. Yürüyen ayağı olurun. Tutan eli olurun. Bu ne demektir? Yani sen Allahu Teala'nın istediği şeyleri görürsün, istemediği şeyleri görmezsin. O zaman ne oldu? Evliyaullah oldun. Şimdi biz sokakta yürüyoruz. Adam bana evliyaullah'tır. Bu fitne fasat hiç görmüyor. Ama biz İsa kaçırmıyoruz fark ne bir Allah-u Teala'nın gözüyle bakıyor demek ki Allah-u Teala onu kurum altına almış evliya Allah'tır istimrari ya devamlılıktan kazandı eli oluyor biz elimiz sağa sola yanlış hareketler haram günah ve bal el hareketiyle bile gıybet yapıyoruz o yapar mı? yapmaz ayağımızdan gidiyoruz yapar mı o? yapmaz Diyor ki bir hadiste de Allahu Teala diyor kul diyor bana yaklaştıkça ben ona yaklaşırım. O bana koş geldikçe ben ona koşarım. Yani yeter ki sen hareket yap. Yeter ki sen nafileden Allah'a taale şey yap. Şimdi farz nedir? Bak farzın nafilenin farkı ne kadar büyüktür. Farz Her çeş yapar bunu. Aynen neye benzer? Bu vergiye benzer. Vergi her çeş verir. Ama sadaka ha? Yani bugün de dünya devletlerinde, mesela bedeni devletlerde ne yapıyorsun? Vergiyi her çeş veriyor. Ama kalkıp kâr kurumuna sen para verirsen, okulu yap bunu kim yapar? Pidanov abi bu çok vatanseverdir dersin watanshe var yapar yani onların mefhumuydu şeriatte de farzı her çeş yapar mümin adam yapar çünkü Allah korkusu var yaklaşan ataş var ama nafileyi kim yapar hakiki mümin yapar sadiq mümin yapar sadiq müslim yapar neden nafilenin cezası yoktur iş severek yapıyorsun onu için Allah Teala der sen bana yeter canımın at ben koşarım sana sen bana bir karış Yaklaş ben sana bir arşın yaklaşırım. Sen bana bir arşın arşını yaklaş ben sana bağ yaklaşırım. 1 kilometreye yaklaşırım. Vasaire. Ne demek bu? Demek ki nafile ibadetleri çok önemlidir. Nafileye arkadaşlar sarılacağız. Biz tevhid'i yakaladık diye nafileyi elden bırakmak şeytanın girişidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Nafile namazlarına sarılırım. Bir de mümin hakiki muvahid, hakiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan ne yapar? İnsanlar onu görürken örnek görmüş olur. E bizi görürken insanlar kaba, katı kalpli, he? Nafile yok. Sakalı uzatıyoruz ama amelimizi kıs kıs kısaltıyoruz. Bu yanlıştır. Sakalı uzat, amelini de insanlar için örnek ol. Hakiki mümini insanlar sokakta görürken Allah-u Teala'yı hatırlatırlar. Onun için hakiki mümin bir şey yapmasın. Camiye geçsin beş vakit, mahallesinde işine gelsin gitsin, kılıp kıyafetinde, alışverişinde, İslamiyeti yaşasın en büyük davatçıdır bir günde. En büyük davatçıdır İslam'ı yaşamak. İşte nafileler arkadaşlar Allah-u Teala'ya insan ne yapar? Yakınca getirir. Bir de nafileler yanında ne var? Sabah namazı, eee zuhha namazı. Ne diyoruz? Zuhhayetü'l-celeb kuşluk, değil mi? Kuşluk. Kuşluk namazı nedir? ne zaman başlar? Güneş kim hızrak çıktıktan sonra bir de öğle namazı güneş ortaya gel gel gelmeden 10 dakika önce. Güneş ortaya geldi. Namaz mekluptur, biliyorsunuz. Biraz kaydı güneş ortadan Doğuya doğru azan önle namazı girer. Sen ortaya gelmeden 10 dakika önceye kadar kılabilirsin. Kaç rükuattir züha namazı? 8 rükuattir. Resulullah 8 kılmış. 2 kıl, 4 kıl, 6 kıl, 8 kıl mükemmeldir. Yeter ki kıl, kendini bir adet haline getir. Her zaman ebdesini al, a, ebdesin var ise kıl, yok ise ebdesini al Sabah evden 9'da mı çıkıyorsun? 8'de mi çıkıyorsun? 7'de mi çıkıyorsun? Kahvaltını ettin, elbiseni değiştirdin. Adet haline getir. Kendini imani adet. Çünkü bu nafile nedir? Dünyadan kopan bir şeydir. Ne yaparsın? Hemen elbisenin evden çıkmadan önce ne unuttum? Aceb telefonumu mu unuttum? Ne unuttum? Anahtarımı unuttum. Bir de ne unuttum? Olması olmazdır. Benimle olması lazım. Ha, çürük at namaz kılalım. En az. En az. Deme azdır, berekettir. Yeter ki kıl. Yarın bunu kıla kıla tadını yaşarsın, halavetini kalbinde hissedersin, ne yaparsın? Dörde çıkartırsın. Altıya çıkartırsın, sekize çıkartırsın. Sekize çıkarttın, ne oldun? Resulullah jubi sallallahu aleyhi ve sellem. Onu örnek aldın. Bu da çok önemlidir. Kuçluk namazı arkadaşlar duha namazı çok önemlidir. Bir sürü hadiste var. Duha namazının faziletli hakk, fazileti hakkında. Bir de ne var? Gece namazı var. Gece namazı var. Gece namazı arkadaşlar gece namazı üzerine biz yüzlerce ders yapsak nedir? Bitmez. Gece namazının fazileti çoktur. Gece namazı nereden başlar arkadaşlar? Gece namazı Akşam namazından sonra başlar ne zamana kadar? Allahu ekber fecer müezzini diyene kadar. Anladabildin mi? En faziletli zamanı ne zamandır? Gece nı 3'e bölersin son 3 bölümü. Yani akşam yatsı namazı mesela derts şu bugün de 7'de okundu. Sabah namazı eee 5.30'da okunuyor. Yani 5.30'da okunuyor diyelim. Bu bu bu, bu aradaki saatleri 3'e bölersin. Sabah namazının yakun bölümde nereden başlıyor? Diyelim mesela eee 4'ten başlıyor, 6'dan başlıyor. Ta 6'dan 5'e kadar o bölüm de en faziletli zamandır. Kalkıp orada iki kıl. Şirh hat kıl yeter. Ya. Çıkıl. Yeter ki kalk ebdesini yap. Allah Teala seni huzurunda görsün. Çünkü yan, yanında hanımın var ise, baban var ise, annen var ise onların haberi yoktur bile. Riyadan uzaktır. Gece namazı. O, o zaman niye bereketlidir? O üçü. Çünkü o üçte Allah-u Teala sema dünyasına sahih hadiste geldiği gibi tecelli ediyor. Ne diyor? Var mı benden dua isteyen isticabi edeyim? Ya Allah soruyor. Kul dese ya Rabbi ben istiyorum. Allah diğer veriyorum. Çünkü ben sordum senden liste vereyim. Ne büyük nimettir. Ceza namazını kendimizi ne yapmamız lazım? Alıştırmamız lazım. Olması olmadığımızdan getirmemiz lazım. Ha evliyaullah istiyor sağ olalım. Ha diyorsun ben düz düz Müslüman olacağım. Düz Musulmanın da çözümü var. Gece ben işte çalışıyorum yapamıyorum. Hocam sen neden bahsediyorsun sabah erken kalkırım. Yavaş ol. Sahabeler senin gibi de değiller. Senden daha kötü şertlerde çalışıyorlar. Sahabeler güneşin altında, o Arabistan'ın sıcağında, o bilmem dünyanın neresinde çalışıyorlar. Anlatabildim mi? O zor şertlerde çalışıyorlar, o ilken çalışıyorlar şartlarıyla çalışılıyor. Şimdi biz elhamdülillah her şeyimiz nimettir. Ama bunu da yapamıyorsan, menzıretin de kabul eder. Kabul edelim. Senin için çözülür lan. Ya yatsı namazını camide kıldın. Vütürü kılma. Hemen bizler ne yapıyoruz? Yatsı namazını camide kılıyoruz. Vütürü de paketliyoruz. Nasıl olsa boynumuzun borcudur. Kurtalarım gider mi var. Oo, oh, bir rahat ayağımızı uzatalım. Üzerimize sorumluluk kalmadı. Hayır. Yanlış. Hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor evinizin kabristen yapmayın. Nafile namaz evde kılınır. Namazın en iyisi evdedir farz hariç. Çünkü neden? Sünnettir, nafiledir, camide riya olur. Farzlı olmaz. Bu olması olmaz, her çeşit şey, müsterektir. Ama fazla nafile kılmak, nafile namazları evde kılınması lazım. Sen geldin, vütrini camide kılma. Anlatabildim mi? Gel eve, yemeğini ye, çoluk çocuğunla otur, neyse televizyon, haber, bilmem ne hepsine bak. Ondan sonra uyumadan önce, uyumadan önce ne yapacaksın? İster on iki olsun, ister bir olsun, ister on bir olsun, uyuyacaksın. Ne yapacaksın? Kalkıp, iki rükat, gece namazı kıl. Ondan sonra götürü kıl yat. Zaten yatacaksın sen. Külük adet değil. Biraz imanın daha artı 4 kıl, 8 kıl, anlatabildim mi? 13 kıl. Ne kılırsan kıl. Allah ne kısmet ettikse sana kıl imanına göre. Hemen yat. Ondan sonra bir dizgin ne yaparsın? Bir dizgin kalırsın şeyde. Cami e, namazda kalırsın. Eee pardon. Bir dizgin yatarsın uyursun. Önemli olan nedir? Önemli olan namaz kıl. Kılacaksın. Gece namazı çok önemlidir. Gece namazı olmasa insanın şarjı biter arkadaşlar. 5 vakit namaz bize yetmez. Neden yetmez? Çünkü hakkıyla kılamıyoruz. Hakkıyla kılsak kılamıyoruz. Hakkıyla yetseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri kılmazdır. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlere sarıldı? Çünkü nedir? Sünnet önemlidir. Sünnet insanı cücülendirir. Sünnet insanı ayağına tutar. Vesaire buna benzer bütün namazlar nafile namazlara sarılacağız. Nafile meseleleri nedir? Çok önemli meselelerdir. Bunlara sarılacağız ve tutacağız. Bir de ne diyor burada müellif? Çünkü diyor bir de namazı biz işledik de diyor ki namazı ibadetleri itkan edeceksin. İtkan nedir? Yani hakkıyla kalacaksın. Ne dediğini anlayacaksın. Yok geliyorsun dedik Allahu Ekber birden baktın salam verdin. Ne okuduğunu da bilmiyoruz. Hepimiz öyleyiz. Biz başkasından bahsetmiyoruz ha. Arkadaşlar biz kendi nefsimizi şu anda tenkil ediyoruz. Evet onun için orada da iyi bakacağız, iyi yapacağız. İşte bu meselelerle bizim ne olur? İmanımız zirveye ular. Bizim de istediğimiz budur. Evet. Şimdi bunun haricinde bir de ibadette dersi bitirmeden önce ibadette ne var önemli olan? İtkan seviyesine çıkartmak. İtkanı ihsan seviyesine çıkartmak. İhsan seviyesi nedir dedik? İslam üç mertebedir dedir. İslam bir mertebedir. İslam'a girdin İslam'a girdin sen ne yapıyorsun? Musulmanların zümresine girdin. Burada İslam'ın beş şertini yerine getireceksin. Bir de ne ister? İman seviyesi. İman seviyesine nasıl yükselirsin? İmanın altı rüknünü yerine getireceksin. İmanın altı rüknünü Genelde bu gaybi meselelerdir. Kalbi amellerdir. Onları yerine getireceksin. Bunları yerine getirdikten sonra burada bu Mu, Müslüman çok iman derecesi daha az. Bir de 3. derece var, ihsan derecesi. İhsan derecesidir arkadaşlar. Yani evliyaullahsın. Evliyaullahsın. Allah ne der? Sen bana yaklaş, seni evliyaullah yaparım. Senin gözün olurum, elin olurum. Benimle hareket edersin. Benim kontrolüm altında olursun. O zaman bana benim istediğim gibi gelirsin. Bu ihsan seviyesidir. Bunu hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl açıklıyor? Diyor, "Sen Allah'a öyle ibadet et ki sen onu görmüyorsan o seni görüyor." Şimdi bir dene. Dedikçi bir yerde çalışıyorsan patron onu görürken nasıl çalışır? Öyle çalışır ki Çok titiz, dikkatli. Ama patron biraz getirir, oh bir nefes alayım. Anlatabildim mi? Çünkü korkar, notu düşer. E Allah, fe keyfe Rabbil alemin? Sen görüyorsan Rabbil alemin, seni ibadet ederken görüyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, Rabbil alemin seni görüyorsan dört dörtlük ne yapacaksın? İbadet yapacaksın. Dört dörtlük ibadet yaptın, sen çimə uyudun hakkıyla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyan insan ne yapar? Uygular. Namazlar. Namazı hakkıyla kılar, ibadeti hakkıyla yapar. Ne ne seviyesine çıkar? İhsan seviyesine. Çıkar. İşte o ulya Allah olur. Onun için bizler arkadaşlar ne yapacağız? İhsan seviyesine de mukayet olacağız. İhsan seviyesine çıkmayı da hedefleyeceğiz. Sadze nafileleri yaptık bitmiyor. İhsan seviyesini hedeflememiz lazım. Ha olaşamıyoruz. Ne yapsak çardır. Şart değil hepsini olaşalım. Ne yapsak çardır. Tedbirine yanarım elden bırakmayarım. İhsan seviyesi çok önemli bir seviyedir. Ha ihsan seviyesine İslam'da kaç tane yetişir? Az yetişir. Ayette geçtiği gibi sulletun minel avvelin ve qalilun minel ahirin. Yani sulle nedir? Resulullah zamanında sahabeleri, Müslümanları üçe böl. 3'te biri he? İhsan seviyesindeymiş. Ne kadar büyük sahabeler büyük adamıymışlar. Evliyaullah'lar 3'te biri. Ama qalilun minel ahirin Bu dönemden sonra, üç dönemden sonra ihsan seviyesi nedir? Çok azınlıktır. Var mı? İmkanı var mı? Var. İhsan seviyesine varmak imkanı var mı? Var. Allah'ın şehadetiyle, ayette diyor. Var. Ama iman seviyesinde Allah Teala ayette ne diyor? Sûlletum mine huvelîn ve sûlletum mine l-âkhirîn Üçte bir, üçte bir soru da olabiliyor. Elimizden geldikçe bizim himmetimiz ne olması lazım? Yüksek olması lazım. Biz dediğimiz gibi her zaman demiyorum ya Rabbi bu kardeşimize Ahmet kardeşimize para ver, zekatını bize versin. Cık. Bu nedir? Bu zayıf adamın himmetidir. Ama biz ne yapacağız? Ya Rabbi bize ver, biz zekat verelim. Ya Rabbi beni cennetin kıyısına, köşesine, kapının çınarına bırak. Yeter ki cennete gireyim. Bu mûmine yakışmaz. Resulullah böyle yapmamıştı. Sahabe böyle yapmamıştı. Himmetimiz yüksek olması lazım. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi beni fırtosu aleyhe koy ya. Himmetimiz yüksek olması lazım. Her emelde himmetimiz yüksek olması lazım. Adama gelir diyorsun ya işte nafile namazlar, ibadet, ya işte beş vakit kılıyoruz yeter. Sanki girenti almış hesap gününde O defter açılırken teraziye gelirken işte rabb-i âlemin diyor. Ha hadisin tamamını dönsek eğer hadisin sonunda ne diyor? Diyor ki kulumun namazı iyiyse bütün amellerini kolaylaştırın. Eksik bulursan nafileden tamamlaştırın. Ya iyi değilse didik didik inceleyin diyor. Resulullah diye hadiste diyor kimin ameli didik didik incelendi kimin ameli incelemeye tabi oldu onun işi yandı o bitti kurtaramaz imkanı yoktur. Yani biliyorsunuz o abid diğer kavimlerden Celdir Rabbil Alemin önüne 70 sene mağaradan çıkmamış ibadet etmiş. Allah'tan başka kimseyi tanımıyor. Dedeyi kulun Seni ben amelinle yoksa rahmetimle hesaba çekeyim. Kul ne dedi, "Ya ben 70 senedir kimseyi görmedim ya Rabbi. Benim bir günahım yok. Neyle yapmanı amelimle yap." Tamam dedi Rabb-ül Alemin. "Melekler dedi bir nimetin çıkardın, gözünün bir tanesinin göz nimetini çıkardın, koyin teraziye. Bir de bütün 70 senenin amelini koyun, bakalım hangisi ağır basar." Göz nimeti ağır bastı. Bir diğer hadiste işte bir su varmış, bir elma ağacı varmış. O sudan içirmiş, o almadan. Bunlar hepsi nimet. O Allah sana almayı vermezse, suyu vermezse sen nasıl ibadet ederdin? Ondan sonra atın buna taş eylemiş. O sefer eyvah dedi abi. "Ben ne yaptım?" dedi. Yar varmış. Allah Teala da affetmiş. Bunu niye bize naklediyor Rabb-ül Alemin? İbret alalım. Amelimize Biz ameli hedefleriz en gücünü ama amelimize amelimize de güvenmeziz. Neye güveniniz? Allah'ın rahmetine. Ama tedbir elden bırakmayız. Biz yola çıkalım, amelin en mükemmeline kitlenelim. Ondan sonra Allah'ın rahmeti bize gelir. Bir dene bazı insanlar ne diyor bizim toplumumuzda? Allah gafurur rahimdir. Ya affeder ya sen bereketme. Yeter biz kafirdeyiz ki. İman ediyoruz. Allah gafurur rahimdir. Evet Allah gafur rahîmdir ama kimi için? Diğer ayetlerde Allah Teala diyor ben müminler için gafur rahîmim. Günahçılar için, kâfirler için nedir? Şedîdul ikab. Yani cezası en şiddetledir. Hatta bir hadiste Hazret Ayşe soruyor. Diyor ya Resulullah, bunlar işte günah işleyenler filan Diyor ki bunlar kimler için geçerlidir? Ersa bunlar eee cahillerin için yani buna münafıklar için yok hiç ameller olmuyor. Hayır diyor. Ey Ayşe diyor. Bunlar müminler için. Kim istiğfar ederler Allah affeder bunları. Yoksa hiçbir rivayet yoktur. Sen tedbir elden bırak ondan sonra Allah'a affu rahîmdir. Biz inşallah bununla ilgili bir ders yaparız. Ders ne dedir? İbadetin rüknleri. İbadetin 3 tane rükünü var. Bunu ezberleyin arkadaşlar. Birincisi sevgi. Severek ibadeti yapacaksın. İkincisi hauf. Hauf nedir? Allah'tan korkarak yapacaksın. Çünkü ol bunu yapmazsan cezası var. Üçüncü raca. Raca nedir? Ümit. Çünkü ben bu ibadeti yaptım kabul olur mu olmaz mı? Eksik yaptım, mükemmelin yapamam insan oğluyum. Ne yaparım umudum var Allah ben yaptım çabamı da gösterdim. Allah Rabbim o zaman nedir? Gaffur Rahim'dir. Bu üçünden biri düşte aynı iman gibidir. Tencere devrilir. Bu üçünden birini yerine getirmezsen sen ehli sünnet dışına çıkarsın. Yani ifrat ya yani tefrite girersin. Uzun sözün kıssası nafilelerle ilgili en önemli olan nedir? Biz bu ibadetlerden amel edeceğiz. Bu ibadetlerin üzerinde duracağız. Bu nafile namazların, nafile ibadetlerin. Tabii bu nafile ibadetlerin bize çok birçok şey var. Oraya gelemedik. Ama inşallah ileride mümin ehillerin mü, müminlerin sıfatlarında kitabın ortalarında oralara da geliriz inşallah per derpey. O da nedir? Biz namazdan bahsettik. Namazda kaldık ama Resulullah'ın hadisinde ne dedi Arabiya? Araya ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? E ne var orada? Oruç var. Orucun farzi nedir dedik? Ramazan. Ama nafileleri nedir? Çoktur. En güzel nafile nedir? Haftanın içi günü. Pazar ertesi, Yomul İthneyn ve'l-Hamis. Pazar ertesi perşembe. Pazar ertesi Resulullah diyor ameller Allahu Teala'ya arz olur. O zaman horçlu oluruz. Ondan sonra ayı, ayın 3 günü, dolunayın olduğu 3 gün, Arap ayı, kameri ayın 3 günü. Ondan sonra en güzel oruç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nafile nafile oruçlarında en güzeline nedir? Davud aleyhisselam'ın orucu bir gün oruçlmuş, bir gün olmazymış. Ondan sonra ne var? 6 gün Şevval var. Ondan sonra eee Zulhicce'nin 10 günü, 9 günü var. Va şeyra oruç var. Zekata gelir için. Zekata gelirsen zekatte ne var? İşte ferzi nedir. Param var ise veririz. Ama ondan sonra ne var? Param yoktur. Param var, zekatımı verdim ben kurtardım değil. Sadakası var bunun. Bu el verirken, sağ verirken solun haber olmasın. Bu da sadakadır. Sa sadaka vereceksin. Ee, bu nafile ameldir. Bal versin, bal bir olmasın. Ha benim zekat şeyim yoktur. İmkanım yoktur. Ama sadaka imkanım var. Zekat nisap dolmamış. Param bir hadde olacaktı. Bir sene geçecek üzerine zekat vereceğim. E benim param o sınırı doldurmamış. E ama sadakam var. Ya içe içme geyeceğim. 1,5'ını yerim, yarısını veririm fakire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir kişinin yemeğini iki kişi yer. Hiç düşündük mü? Bu sadakalar var. Ve şeyde bütün ibadetlerde sadaka var. Ne demiştin? He. Her şey sadakadır. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne yani sadaka dediğimiz nafileye giriyor. Diyor, kardeşinin, kardeşini güler yüzden karşıla bu bir sadakadır. Güzel tatlı söz söyle bir sadakadır. Ya fakir geldi. Vermiyorsun para. Ya git ya sen sahtekarsın bilmem ne sin. Siz bu hal, ticarette çoksun. Ya değil mi bunu en azından? O öyle işi de Ya Allah versin, güzel laftan gönder. Bu da sadakadır. Yani kendimizi her zaman alçak gönüllü, imişak. Bunun halk diliyle tabiri nedir? Yani müminlere karşı, Allah Teala diyor ki, müminlere karşı alçak gönüllü, düşmana karşı şiddetli. Yani mümine karşı biz umuzumuz düşük olacak, imişak kalbi olacağız. Bir tokat at, at o bir tarafa da kardeşim. Evet. Amma kafire karşı umuzumuz dic. Yer çenlerimiz durmuş. Ha? İzzetliyiz. <gülüyor> evet. Bu da bu cüm bu kadar. İnşallah önümüzdeki dersler devam ederiz. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.